yapmasaydım diyor. Niye ki? O verginin sözü yerine getiremedim ki. İnşallah demedim ki. Eğer bir müsaade edersen yapacağım demedim ki. Burada inşallah Allah'tan bir yerde izin istemektir. İnşallah bu işi yaparız demek. Onun için bir şeye söz verince inşallah böyle haşket ilahiye ilahiyeye Aşket Allah korkucu ve sevgisi. Allah'ı Allah, ı, Allah ı severek ve korkarak sevmek lazım. Sadece korkun değil. Severek, hem Allah sevecekse hem de ondan korkacaksın. İnsan sevdiğinden korkar mı? Tabii korkar. Niye? Bu sefer seni sevmeyebilir. Ondan korkulur. O Allah korkunur. İnşallah Allah'ın isterse demektir. Allah'ın istediği iş olur, istemediği iş olmaz. Çünkü bu kadar soracağın bir şey var mı? İştahı karışacak çünkü. Dedeciğim. Evet. Şimdi o inşallah diyoruz da hani her zaman bazı ortamlar müsait olmuyor da he, hep inşallah inşallah deyince karşıda insan da o mutfası yapıyor ya bazen. İçinden yani. de. Eyvallah. Onun, onun kulağı her şey diyor. Bu da hükmü ilahi Allah'ın bir hükmüdür. Demir ya kazaya kapani eserdir ki Allah siz geçikseriesz. Hadi bakalım. Kılıp atıyorsunuz. Evet. Görüşürüz. Kapıda hadi. Eee küçük şeyler söyleriz. Bak bire Bay bay. Allah pedam <'a güzel>, <gülüyor> Ki bu da hükmü ilahi ve kazayı Rabbani ilahidir. Onun yapısı, kazayı yapmak demesi, meydana getirmek. Ki önünde kuyu görsün de ondan sakma muhteti olamazsın diye. Uçan kuşun tuzağı görüp ona, ona tutulması ve şerak olması şaşıracak bir şey değildir. Kuş tuzağı görüyor ama onu tuzak olduğunu bilemiyor olacak. asıl şaşıracak şey kuşun, kuşun tuzağı ve kazığı gördüğü halde ister istemez ona tutulmasıdır biliyor orada tuzak var yine gidiyor tutuluyor nedir Evet, çünkü o kaza olacak hakkın iradesi neden gelecek Gözü açık, kulağı açık olduğu ve önünde bulunan tutar gördüğü halde ona doğru ve kendi anadıyla uçması görüyor. yani başlığı başka bir şey olan vakitleyelim şöyle. Çirnic, çirnic. Yani Surette gizli. Görümse gizli. Ve eseriyle aşikar olan Mesele de diyor ama gelemiyorsun. Ola kaza kazanın teşbihi anlatılması. Büyük bir adamın oğlunu başı açık ve belaya uğramış bir halde görürsün. Bir e, kötü dilim birisinin sevdası ile yani düşüyor. Evliselerinin mal ve mülkünü satmış. Elindeki avucundaki gitmiş. Adı tüken çıkmış. Hakir bir hale gelmiş. Düşmanlarının istediği gibi tepesi üstüne yuvarlanmış gibi var. Bu kimse bir zahidi görür. Görmüşse imanlı düşkün. Bir insana. Görelim ey büyükler, Allah aşkına bana himmet et ki bu kötü duruma düşmüşüm, malı altına nimeti eden kaçırmışım. Bir himmet et ki bu felaketten kurtulayım. Düştüğüm bu kadar çamur içinden sıçrayıp çıkayım. Yani, Görüyor bu adam hali hali şeyi gider namazdan yasından. Bana bir dua et de bu halini kurtarayım diye bir acay ediyor. Halas olayım, bütün müddetler kurtulayım. Halas olayım, halas olayım, halas olayım diye üç defa tekrarlıyor. Diye avamdan ve havasdan da dua ister. Avam demek alt tabaka insanın. Havas'ta üstteki hani, e, veliler, ebiyet, alimler dediğimiz sınıf. Eli ayağı tutar halde ve bağlı değil. Başında bir kimse olmadığı gibi demirden bir bendi de yok. Öyleyse bu kimse hangi bağdan kurtulma düştü? Şimdi bak. Hangi hapiste halas olmak istiyorduk? <gülüyor> Takbirin ve gizli kazanın kendinden kurtulmak istiyor ki o gizli kazanın bendini sanki bir başkası görmesin. Şimdi, hani dez o adamın yıldızı sönük baktığı tarafa her şeyi var. Yaçık. Yaçık. Yapmıyor. Eee baştan baştan geliyor bu şey. Hepsi bir geliyor. Fakat Yazılmış. Gelecekmiş. Yazılmış. Az ne gelecek. O takdiri ve gizi kazanın hı hı. benliğinden kurtulmak istiyorum ki ben onu tut, tutuyor. Onun iyilik yapmasına mani oluyor. Yazılan neyse o, o başına gelecek. O mutlaka olacak. Bu başına geleceği de ancak e, üst seviyeli e, veri dediğimiz insanların insan gibi insanları anlar. Başkası anlayamaz. O takdiri okur, bilir. nereden? Yaratıldığı yerden. Onu organı, bir ayağın sahtanı görür. Sak bir ruhtan başkası onu o can göremez. O kaza bağı zahirdir, gizlidir. O kaza ocağı mı? Görünmüyor kaza, görünmüyor. Gizli kaza. Zamanı bekliyor, gelecek. Fakat zindan ve demir, zincirden daha beterdir. Fakat onu beklemek bize, kazağa düşmek, ee, zamanı gelince olacak. Çünkü bir, bir demir zinciri, o demir zinciri kırabilir. bir başka yer, başka bir mesela geliyor? Kaza bağı zahir değil, gizlidir. Bilemiyorsun ne zaman gelecek ama gelecek, ne zaman gelecek bilemiyorsun. Fakat zindan ve demir zincirden daha bederdir. Eskiden e, zindanda yatanları zindandan kurtarmak için o zincirleri keser bağı, keserlerimiz o zincir kurtarırken. Zincir görünemişen, pardon zincir, adam bağlamış sen zinciri, zincir bir şekli kesiyorsun, gerden çekiyorsun, adamı kurtarıyorsun. Ama görünmeyen zinciri nasıl kurtar? Görünmeyen şeyden nasıl kurtaracaksın? Görünmeyen şeyden nasıl Zincir görünüyor. Zincir kesen görünmeyen nasıl, kurtaracaksın. Görünmeyen zincirinin nasıl kurtaracaksın? Çünkü bir demirci o demir zinciri kırabilir, bir çukur kazanda zindanı alır, açabilir, temelden kurtarır, zindanda kurtarır, zindanda var kurtar. dışarıdan açar, içersen dışarı kurtarır sen. ama şimdi bunu anlatıyor, vaktiyle zindana konan kimsenin ellerini, ayaklarını demir benden bağlarlarmış, kılır ve halkalar diye, Şayet o bentlere çıkarılmak lazım gelirse demirci gelir perçinleri eylemek ve kırmak suretiyle çıkardı Ne acayiptir ki bu gizli ve ağır bendi kırıp sökmekten demirciler aciz bulunurlar. Alınındaki o yazıyı, başa gelecek azıyı demirciler sökemez. Bilmezler ki o demiri, demirci. Göremediği için şey yapamıyor. görse, zindanda çıkartacak. Yani gizli bir bağ. Demirci de sökemez. onu ancak demin gibi temiz kalke bir saf insan, yani bir belli bir yüksek insan Aynen. o bağı ancak kırabilir. O, onu o zincirden kurtarabilir. O gizli kaza bendini ve boğazına bağlanmış grupa kurmak gibi, gibi görmek, Hz. Ahmet Aleyhisselam'ın konunun tamir varlığına yakışır. Şimdi, şimdi birçok misal veriyoruz Hz. Mevlana. Senin görünürde evin kolun bağlı. Hakikatte imkan yok. Bunu kim kim kemine der dışarıdan gelen birisi bu evini barını demiyorsa ne gelir? E söker, götür seni servet bırakır. Ancak senin ağlından yazılmış olan yazıyı ne bir kelime ne için nefsini sökemez. E gönül iyi ki söksün. ne ancak onu o göle üst Üst sevgili bir insan. Dövrükle seni kurtarsa o kurtarır. Kurtaramazsın seni hiç bir uva'dan. Yani kazanın olacağını kurtaramazsın. Eğer sana kaza yazılmışsa olacak o olacak. İstediğin ki bir ona gelmesin. Hatta bir de Nevesel şarkı vardır. Neyle takdire tiz olmuyor ki? Takdire tiz olmuyor. Takdir Duanın ne kadar etkisi var peki? Hı? Duanın ne kadar etkisi var? Şimdi bana göre, o kaza olacak. Biz kaza bilmiyoruz işte. ki. Ama atı o adam yapıyor. O, tabii. ama olacaksa. Ha. Allah akıl kanı vardır. Akıl o kan. Bizim söyleyecek bir şey yok olacak. Du'a ne du'a? Bizim peki yazılan kader değiştirilemiyor mu? Gel. Yazılan kader değiştirilemiyor mu? Asla. Değişmiyor. Zaman gelince oluyor. Ancak dediğin gibi dua belki tecil eder. Ama genellikle zamanda olur. Söylaşlarını azab. Azab-ı ile Korkut yakın yani Allah'ın azabıyla Korkut diyor Abit'in kelimesini nazil olunca Peygamber Efendimiz'e Yakın akrabası buna Beni Haşim Kabresini toplamış Ve imana davet etmişti Amcası Amcası bunların ebile Kardeşim oğluna tabi Olmayı Antametini gidiremediği için helak olasın. Bizi bunun için mi çağırdın? diyerek Hazreti hani neye bir taş almış zaten atmak istemiş. O de şu Süren Hazreti olmuş ki. iki eli Kendisi de ya, Onun ne malı, ne kazancı fayda vermedi. Alevli bir ateşe girecek, onun karısı da hem odun hamurlu olarak boynunda bükülmüş bir ip de olduğu halde tepettir ya. Buna bakıp başlıyor. Hani mevzu Habif esen. Bir arkadaşım, radyo tamiri, tamirçesi. Bidken'e bak, şeyde, karakteriydi. E, Oradan geçiyordum, şu arkadaşa bir büyürüm dedim. Beraber çok uzun bir tane çalışacak Gittik, e, başında bir öğretmen var. Radyo tamir ediyormuş. Ona aç, sevindi falan, gönderdi geliyor böyle böyle. Bir de, de çay içtim. Dedi ki adama, bak dedi sen sabahtan beri bana bir şey söyletiyorsun, şey adamım bu ne söylüyorsun, bu bu bu, bu, bu, bu bu bu işleri bilir, dedi. Dedim hayır adam panyedir. Dedi ki adam gayet böyle, burunla kıl kıl aldığın için süreden. Kur'an'ın hükmü artık geçti, dedi. Yani işte, şey meydan dedi. Baksana dedi Kur'an'da tepet yada var, dedi. Ee, Bugün kim kimi, bir kim ortaya koyan falan, böyle şöyle de ya, yani senin gibi ebriyatlar var kendine, Kur'an'ın bir gün geçmezsin. dünyada ebriyatlar bitmez, Kur'an'ın bir gün geçmesin. Bunun gibi burada da böyle yani takdir, Allah'ın takdiri, ee, kaza ve kader, Kader ve kaza, bu ağında yazılı. Vakti gelince ama o tecil eder, tacil eder bilemiyorum. O onun elinde bir şey. Hatta o, o zaman işler. evli evin bakın ne bakması var? Evli evin karısı evli süpüren kız kardeş dişi ona kim mi? Cemil gemi e, habisesi habis erkekler için, habise kadınlar için kullanır. Habisesi, habis insanı, kötü, çirkin. Her gün e, e, diken ve sırtına yükleyip Resul-i Ekrem'in geçireceği yola dökerdi. O, o kadar. Ümmü Cemil'in boynundaki ipi ve sırtındaki odunu Hazreti Peygamber'den başka bir göz görmedi. Kadının boynunda bir varmış, bir de efendim, sırtında odun. Bunu da kimse görmüyor, sadece Hazreti Peygamber'de Bu Ama nasıl Çünkü, ona görünmeyen başkalarına görünmeyen şeyler görülürdü. Demek ki, o şeye ümrücemin ta ezelde o boynu bu o geçirilmiş sırtına da o odunlar yüklenmiş Hazreti Peygamber görür. Bir velayet işte. İşte bir şey görüyor onu fakat bizler göremeyiz. O, o yarattım öyle ele Cenabı peygamberden madası, bu ayetin manasını kevil ederler. Başka türlü manaya çekerler. Ki o kevil bir hoşluktan ileri gelmiştir. Hoşlu hoşnutsuzluktan ileri gelmiştir. Zat-ı ile Berese-i Muhammed'in ise akilde ve hoşmet derler, akıl, akıllı Müfessimlerden kullan e, tepsi eden bazen de ümmü Cemil Ebu Stukya'nın kız kardeşi ve Ebu Yerbin karısıydı. Yani Mekke sosyetesinin üst, önüne gelenlerinden. O sırtında tüken taşır ne de boynuna ip, ip taşırdı. Zengin çekiyor. Kulesin zenginlerinden olan böyle bir Kadın boyunda liften bir ip ile Odun taşıması nasıl mümkün olur? Tabiri mecaze. Nemman, zemman e Bizim kundançı dediğimiz Şuna bakalım bir Nemman, zemman Kaçıncı? 93, 64'e bakalım <gülüyor> Koğucu Arabosan, emman ee, Zeman da çok zemeden insan hakkında kötü sözler söyler. Zeman, Zeman ve bizim kundacı dediğimiz mevki de kullandan kullanılan bir, bir tabi. Kundacı da işte e, böyle su, suikastlar hazırladıklarında yapanlar. Bu, bu kadın da kocasına veya kardeşine tabi olarak. Peygamber Efendi her yerde zemeti için hakkında bu tabluk kullanmıştı demişlerdi. Bazıları da o, o kadının cehennemdeki halini tasvirdir bir tanesi bulmuşlardı. İşte ehli şuhut olanlar görenler yani ünmiyeni görenler ehli şuhut şuhut görünen demek açıkta demek de. kimsenin göremediği görenler. Tejamber gibi. Vuku muhakkak olan o tasviri yani Ümmü Cemil'in cehennemde cehennemde arkasıyla odun taşıyacağını tevil etmek için açıkça ve müşahedeleri üzerinde aynen kabul ve tasdik ederler. Yani onun, o Ümmü Cemil'in sırtında odun taşıyacağını, olur bu. O görüyor Onun bir şey yapacağını biliyor Allah. Yazısı gazısı var. Gazısı Yapacak. Yani Allah bunu hani şeyden kullanacak. bunu yaptım, onu yap. Yani seni cennet, seni cehenneme attım diye bir Allah'tan o. Bir zamanlar ben sizin Rabbiniz e, Bezmi ezel, Bezmi ezel, Allah ben Rabbimiz değil miyim dediği bir yer ya. Orada bir kimimiz Allah, evet sen bizim Rabbimiz dedik ve onun Allah'ını, Allah'lığını peşin peşin kabul etti. Bazıları hayır sen bizim kim olursun ki bizim Rabbimiz oluyorsun, bu onlardan. O gezayı o zaman dedi. Efendim, Bazıları da tevkide düştü, olur mu, olmaz mı? Ama Allah, belki yine esnaf olur, kendi affettir, direkten, sözünden cahil eten. Peygamber gönderdi, peygamberler gönderdi, veriler gönderdi, kitaplar gönderdi. Belki, ama olmadı zaten, olmayacağımızı diyor ya. Hiç değilse hani, Allah beni beni yarattı demesin derken de, onu gönderdi. Kaza ve kader hükmü hükmüne itirak etmeyenler, o mülazam dediğinin halinde tembikten çalışmıyor diye böyle sebap çıkar diye temele kalkışırlar. Lakin bağlandığı kaza bendinin bendpay elabii zincir olur. Lakin kaza bendinin tesiriyle onun sırtı iki kaza olmuştur. Kendi de senin karşında eğilip duruyordu. Bir dua ve himmet edin ki şu gizli bağın içinden sırtlayıp çıkayım diyordu. Kaza ve kaderin bu gizli alametlerini görüp duran bir Arif-i Kamil ve sahitten nasıl tebrik etmez? Şimdi bir bir ahlif insan, gözü uçup duvar arkasını gören insan, bir insana bakıyorsam onu şaki mi, sâit mi olduğunu, şaki eşkıya, olarak, yok güzel. de iyi insan. Onu görür. Sırtların elinde bıçağını görür, görür. Yani onun nasıl bir işi şey olduğunu görüyor. İnsanlardan bazen saadeti hidayete, bazen de şekabeti delalete mazhar oldukları ezelden ve ilmi ilayete takdir bululmuş ve böyle olduğu da şimdi bakın burada iki tane tabir var. Saadeti, hidayeti ilayete getirdiği saadet. Öbuki de şekabetin Dolaletin da getirdiği şakabe, bunlar bez ona yazılmış, yazılmış. Bir de şöyle bir söz vardır. Said, olan daha anasının iken saittir. Doğum ona eve onun iyi olduğu anlaşılır. Şaki, olan da daha anasının karındayken şakidir. Hadisinde beyan olmuştur. Demek ki bunlar ezelidir. Yazılmış ezelidir. Zamanı gelince o kaza yerine gelecektir. Kader hükmünü icra edip kazayı meydana getirecektir. Bu Kur'an'ın da hadislerini bize gösterdiği şey. İnsanların hangisinin sahi, hangisinin şaki olduğunu herkes bilemez. Ne bileyim, melek yüzlü bir adam vardır, şakidir, çirkin mülkün bir adamdır, iyi insandır. Ama tersiyede insanın kalbinin yüzüne akseder. İnsanın kalbinin güzelliği yüzüne akseder. Onu ancak kazanın gizli hükümlerini ve tesirlerini basiret nuruyla, basiret gözüyle görenle ayırt edebilirler. Çünkü bunlar da işte Allah'ın seçkin kulları. Onlar ancak Allah bunları yaratırken başka bir çamudan yaratıyor galiba. Sonradan olmuyor bunlar. Ashab-ı Cesurullah'tan Müzeyfet Yemen. Radül'e an, Yüzül Ekşi Efendimiz'in sırdaşıydı. Peygamber Efendimiz ona olacak bazı vakaları, özellikle münafıklara bildirmişti. Ondan dolayı Hazreti Ömer, yani halifeliği zamanında, birisi ölünce o Kuzey Bey'i mindelip gelmediğine dikkat ederdi. Peygamber Efendimiz'in usul usulü O gelmişse, Faruk-ı Azam'da azam cenaze namazını kılarmış. Yani kötü insanın cenaze namazını kılmıyor. Hazreti Ömer. Ki Hazreti Peygamber'in halifesi ve cennetlikten birisi. 10 tane, 2000 cennetlik vardı olmadan birisi. Ve Kadır kadar teşhir dedi. Eğer o gelmiş, gelmemişse ölümün ne ve şaki ezeli olduğunu bir anla ve cennet cennette bulmaz. Yani Hazreti Ömer gibi hak hak daire, Ömer hakkı, adalet temsilcisi Hazreti Ömer onlar ilk giderse ne olur belki Allah onun şey affeder belki. Ama çok der şimdi Cenazen adamdan manası bir şey soruyor. Ee, evimetim mesela, sen bazen mutlaka ne yaptı? Ya ben bakarım, görmedim ki. Haklı her, hakkım yok ki. O ne hakkını her, bir hakkım yok benim. Bu hak hakkı net soruyor. İyi bilir misin? Tabi iyi bilirim ya. Yani. Niye yalan söylüyorum ki o ya? De yani kalıp da bu şahin biri diğeri ne bilmiyorum. Bilmem mi ya? Allah. Allah bilir derse, Allah bilir, yaşasın. <gülüyor> niye Allah bilir, Azim? Bilmediğin şeyi niye yemin ediyorsunuz? <gülüyor> Şâkiye bilen bir arif, bildiği halde onun hakikatini meydana koymaz. Çünkü hakkın sırlarının kazasını aşık etmek, Hela helal diyelim. Biliyorsunuz ki bir insan kötü. Şakir bilmemelisiniz. Onun şakiri demeyin. Siz biliyorsunuz bilin, tebhiz alın. Ama onun şakiri bir olsa şakir Onun cemir içinde kötü göstermeyin. Ve bir tarikada girmenin şartlarını göstermeyin. Size vermiştim onları o Budur. Bu, Allah'ın bildiği bu sır, sırrı kazasını baş etmek, açığa çıkartmak efendim helal değildir. Yani Allah istemediği bir şeydir. Bu sözün sonu gelmez. Dağda inziva eden o vakit açlıktan sebun olduğu e, cismi, zaafa Esir olup, harekete mecali kalmadı. Bu da burada, sonra evde arkadaşlar daha fazla sakımızı almayı beri kapalıyoruz. Ve haydi Muyduğum, bu da mı şimdi be site tut para şeydi site web şeydi. Bilet mi almıştık 2000 900 şeymiş. İçeride aldın mı Yok içinde. Aldın diye çekmek lazım. Yok, kalmış, yok. mi dersin? Yere de, bak yani, bakalım vardı şimdi neden var. ben onu hayır. Ha su öyle alakalı. misin bana? Aa, var de Var, var mı hani? Evet. Yok su işte. Nasıl? diye kaldı. Çok iyi bir de, çok teşekkür, sağ olayım. Türkiye var mı burada, yani bu bir kader ve kader, bunu geçenlerde öyle, kader neyse o. o olacak. kısa İnsanlar da çok aslında suçlamamak lazım. Elinden gelirse onu halden kurtarmaya çalışıyor kurtulabilirsen kurtulur der de. Allah'ın atalar atar kanunu vardır zamanında kurtuldu der kurtulmasın Allah hiç kimseyi cehennem odunu cehenneme odun olsun diye hayatmadı biz kendimiz onu istedik cehennem odununu biz kendimiz avzu ettik Allah bizleri cehennem odun olsun ya da e, cennete kulları e, bir olsun diye yaratmıyor. Herkes kendi ecrini öbür tarafa kendi taşır. Cehennem isten cehennemini kendi taşırsın. Kendini isten kendinin kendi yanında taşırsın. Allah'ın kuluna azap etmez. ama kişi aslında cezası bırakmış onda bilinir. bu sayıt ve şakı olma durumuyla vezme eleste ben sizin Rabbiniz değil miyim sorusuna verilen cevap arasında bir paralellik var mı acaba? Yani hayır diyenler şakı olur, evet diyenler evet. sayıt olur falan gibi bir şey var mı? Şimdi bir bir şeydir ruh, can, her şey her şey. Beni kim yaptı? Ben kendimde mi oldum? Bir şekilde ama bir, bir müessir var. Sadece Allah Allah kendinedir. Zaten dedik Allah kendinedir. Onun gibi şimdi e, sözümü yanlış der. Anlamayın daha ileri sapalarda, daha bu ileri safhalarda alma için bir varlık da diyemezsin. Varlık olması en şey, büyük varlık, başka varlık yer etmez. Allah kendini mü mü endirmiyor, müncayetler. Allah'ın varlığı, kendindendir. endir. Az önce ben bir bir hıse vardı. Sakın Allah'ın zağını düşünmeyin. Allah'ın sıfat ve silmelerine şu olur demiştir. Yani Allah'ın sıfatları ve isimleri ya Allah'a öyle bilin, tanıyın. Allah'ın kendini düşünmeyin. Düşün de onu Allah olarak düşünün. Nereden geldin, nereye gittin diye ben. Mesir geldim falan. Çünkü küçük külüktür. Sonra Allah kim yaratmışlar ki kendini. Bilmezlik tabi. Onun için de bu, bu söz tasavvufun küçük ölü kademelerinde İnsan aklına geliyor ya söyleniş ee, Allah Allah'ın varlığı, varlık demeye de biraz temkinliğe hiç karışmamak lazım Allah'ın isimleri ve sıfatları meşgul olun. En, en, en güzel, en çıkar yol, zaten onunla insan tanımış. bir roman okusunuz, yazlarında bir deseniz, iyi bir, bir edebiyatçısın, bu romanın falan gelip yazmıştır dersen. Çünkü onun yazı tarzını, mevzuları, işlemesini birbirini biliyorsun. Bir besteğini, ah bu beste falan kimse aitdir dersen. Çünkü onun desteği yapmak yeteneğini biliyorsun. Bu mamuz bir başka bir memeli edebiyatçısı ne de götteni ayınamaz. Sekayede de baharinin kutlaması ne? İkisi nevi dedi. Aşka göre aynı zaman dedi ondan daha yaşlı ama e, hemen hemen aynı zamanda ikisi aynı yolun yolcusu. Hamamıca dediğin beslene bakın ve bütün besleme sekayede e, besleme ince ince bir damtane gibi. İşlemiştir, Almami dedenin besteleri heydeklidir. Bir ay kendini meleğe ver, onun bestesi, ha bu giden, Almami bu giden, bu giden ötülün dersen, kısmı zaman var ve zamanında bir modası var ya, ötülü o zamanın modasyonu yapmıştır, dede bu zamana bile. Ama yani, e, derhal belli edilir. Allah'ın isim ve sefetlerinden ne oldu, nasıl oldu? Başka sözü olan bir insan bilir, anlar. Tabii bu bilgi de yine katılır. Şurada bulunmamız bizim için büyük bir şey aslında. Böyle bir yerde böyle mübarak böyle makamı muayla dedi, bulmamız da bizim bir, bir şanslarımız var. Bu da, biz de Allah'ın insanlar kullandık. Ruh, güvenlikler, insanlar, bir tek Ve biz zaten bizim, ne, ezerde oradaydık. Gene beraberdik. Zamanı buraya gelmez değil. Değil zamanı demek ama gene zaman aynı zamanda gene buraya geldik. Bu bir tesadüf değildir. Ne var burada? Ha, Hakkı alırsın. Eleci. Eleci. Bu, bu. E, genel şey kaza ve kaderle ilgili benim de şeyim su sualim. E, insanın şeyi e, kaderi yazılmış e, yaşadık kaderini kaderi yaşıyor ya eee insanoğlu eee hani cüz'i iradesi ile eee bu kaderini hayırlı yönde değiştirmesi e, mümkün müdür yoksa orada yaptığımız eee sonucunu görmek üzere mi? Bakın. Allah hep bunu tekrarla bir akıl fikir vermiş, dünya işlerini halledin diye yani. düşünün, taşın, en iyi yolu yapın yerden yani bir akıl vermiş ve bu yapmayı da yapmak yani bu düşünün yapmak için bir, bir ele, irade vermiş, cüzdün irade vermiş. Birisi düşünmek ve düşündüğünü yapmak, meydan çıkartmak. Bunlar bizim dünyevi gayrim, dünyevi işlerimiz içindir. Gönül işleri için Allah, bunu da bize vermiş, Aklım aklı miad var. Aklı miad bu, dünya işleri haricindeki işleri yapmak için. Bu, aklı miadın, sana kab verilmiş mi mi verilmemiş? Orası belli değil, birer vermiş, dünya işlerini hallettir. Aklı ma maaş. Böyle de, böyle, e her adet bu düşündüklerini yap, yap vermiş. Bize orada yazılan zaman gelince mutlaka olacak. Ama bakın şimdi bu zaman, yine başka bir zaman gene başka şekilde söylese ya böyle söylemişti de, denmesin. Bu zaman gelince hakkında takdir eden şey neyse meydana gelecek yalnız Allah'ın bir hata kalmıyorlardır. Zaten başka da güveneceğin yer yoktu Halinde, tavrında kendini düzeltebilirsen eyvallah. Eyvallah. Yarabbi ben o zaman sana bir hata ettim. O zaman ben söylemişim. Ama nadinin sen rahmetin büyüktür. O o etmem demiyorum. Sende onu Bu kaza ve kader bahsi İslamiyet'te halen de tartışılan bir mevzudur. Mesela Cibrililer vardır. Her şey Allah'tandır. Allah'tan başka bir şey Allah böyle böyle dediyse, böyle olur, böyle değilse, böyle olur. Hiç, üçün yeter. Her şeyi, onu bırakmışlardı her yerlerdi. Ama biz de diyoruz ki, Allah o zaman bana aklı ah, niye verdi? Değil mi? Niye Allah bana bulduğum yere akıl verdi, verdi yapabildiğini, kudretini verdi? Demek bir gayesi var Allah'ın. Ya, ya peşvan olmuştur. Yapacaklar peşvan oldu. İşte bunu tepsik de ediyor. Peygamber gönderiyor. O zaman peki onlar yine tek gelmez. Ya da evvela öğretmen falan da ondan gel alimle işte falan bunlar var. öğretmenlerimiz var. Onlar da geldi mesela. İl ilk, ilk, ilk, ilk, ortaokul İlköğretim müdürlüğüne geldi öğretmenlerimizin yani yol gösterici olarak geldik. O da onun da geldi mesela. O da öyle söyledi. Cezayı çekmek, ödül almak gördün. Ama insana o yakışmaz insan olmaya, hasreti insan bir şey var, yakışmaz. O zaman Allah, bak burdan diğer kağıtta bir, bir veliye, bir velinin kapısına gidiyor. Bir velinin kapısına, böyle halletti bir velinin kapısına gitmiyor. Demek ki bir e, kılıcım var, bir şey var. Bir şey var. Tamamen de imkansız değiliz. Tamamen imkansız kim, kim beni boş bırakıyorsak o, dediğin zamanda olur. Ha. Bir şu var, ölüm kalın. Aslında bu kaza ve kaderden bir şey, bu ömürdür. Ömürdür. Yani vakti geldiği zaman, o, o ölse, Ama ölüm sebebi. Töfek kazası mı olur? Denizin boğulursun, tayadın düşersin, efendim bir gelen yani bir hastalıkten birine o başka ama o zamanda olur. <gülüyor> Öbürleri artık senin yani hayatını alakıda şey değişedi, senin kendi davranışların, kendi davranışların mahvediyorlar. Bir dakika şöyle... Aman ya! Ne bu ya? Dörtlük, gene birisi... Gene geldi geldim, hoş geldin. Anlattık ya onları ben. Böyle yani... <gülüyor> Bahşem felaketli, ölüm felaketli, onlar değişmiyor. <gülüyor> değişmiyor. Ancak... Günleri işlerde Küçük kereden kendini kurtarabildim geldi. Onun için işi yoktu. Peygamber'e önü uzatmak için gelmiş buraya. Başka birisi Türkiye'den korumak için yolunu bul gerek gelmiş. Onlardan kendisi yebilirdi. Allah onlar işi. Şey, onlar dedim ki kim ki Tanrı'mın da bunu söylüyorsun. Konuş bak şimdi işte, peygamberle. Ne şey, yap diyor dedin. Şunu yaptın ki kefer buldun. Ama nefsin ikiz ama dünya bu manasıdır. Ölüm zamanı bir hal, al, al, al, şey zaman, en, şey Allah şey zamanı, ben şöyle affetmeyecek, bütün ömrüm bir, bir azap üte geçecek. Niye affedeyim? Neyse. Allah daha ziyade kaza ver, kaderi ölüm elinde kullanıyor. Ama bu ölümün sebebi trafik kazası oluyor. Bilmem işte, Yolda düşük, kafanın bir şey düşüyor, hastalık oluyorsun. Bunlar. Bundan sonrakileri senin hayatın, kendin tayin ediyorsun. İyi yolda esen, iyi kötü yolda esen. E, kendi o cüz'li e, iraden ve e, aklın, o küçük aklınla yolunu cisus. şeyler sadece bu ölüm kalıntılarından o o sahne yaşanmış. yaşanmış. Hala de bu olmuş anlaşılmış diye. De, Artık cebriye koyulmaz. Herkes Allah aşkına anlaşılmış. Onununu ne bileyim evertafta değil insan olarak tertip insan olarak